Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu <Sessizlik> ala Resulina <Sessizlik> Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Geçen dersimizde İbrahim Aleyhisselam'a meleklerin misafir gelişlerini ve meleklerin İbrahim Aleyhisselam'a bir taraftan ona doğ doğacak yeni evladı İshak Aleyhisselam'ın müdelediklerini, diğer taraftan da bunun dışında bir de Lut kavmini helat etmekle memur olduklarını anlatıyor. Burada İshak Aleyhisselam'ın doğuşu, ...ve lüt kavminin helak edilişi arasında adeta bir münasebet var. Hani Kur'an-ı Kerim diyor ya... billah, ...ve kul cael haqqu ve zehekal batil... ...innel batile kana zehûk... Yani de ki hak geldi... ...batıl can çekişerek yok olup gitti... Çünkü batıl esasen yok olmaya mahkumdur. İşte bir hakkın şahsında temsil olunduğu İshak aleyhisselamın doğuş müjdesi ve sırf müjdesinin bile batılın temsilcisi olan bir kavmin helak edilmesiyle alakalı aynı zaman hemen hemen. Melekler bir taraftan İbrahim Aleyhisselam'a iki şey söylüyorlar. Senin bir oğlun olacak. Diğer taraftan da o bildik kötü ameli dünyada ilk işleyen Lut kavminin helak edileceği müjdesini de veriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın Bu iki müjde, ikisi de müjde, İbrahim Aleyhisselam için, bu iki müjdenin önemi gerçekten büyük. Dediğimiz gibi, bir hakkın doğacağı müjdesi bile, hakkı temsil eden, hakkı getirecek olan, tebliğ edecek olan, bir peygamberin doğuş müjdesi bile, aynı zamanda bir kavmin kötülükler, Pis işler işleyen bir kalmin helak edilmesi müjdesini de beraberinde getiriyor. Ve bu müjdeyi aynı melekler getiriyor ikisinden. Bunun ifade ettiği en önemli anlamlardan bir tanesi de şudur. Ben bize şunu söylemek istiyor. Ey batılın varlığından, çokluğundan, Güçlü görünüşünden imanları sebebiyle rahatsız olan müminler. Hiç merak etmeyin. Hakkın darmadağın olması zor değildir. Ufacık bir darbeyle hak yıkılıp gider. bahak batıl yıkılıp gider. Çünkü hakkın gücü pek büyüktür, pek yükselir. Doğru olan, hakikatin ifadesi olan hakkın kendisi güçlüdür. Ve bunu peygamberler temsil eder. Peygamberler insanlığa tebliğ eder. Peygamberler insanların hak yolda, doğru yolda yürümesinin rehberliğini yaparlar. Bu vaziyetiyle gerçekten bu iki müjdenin beraber olmasının oldukça derin mesajları çok önemli Anlamları vardır diye düşünüyorum. Diğer taraftan Lut Aleyhisselam'ın hanımının da helak edileceği belirtiliyor. Geçen dersimizde bir parça değinmiştik. Bu din için yerine göre bir peygamber hanımı olmak, Yerine göre bir peygamber evladı olmak bile eğer batılda ise onlar kurtuluş için yeterli değildir. Bir bahane teşkil etmez. Ama günümüz insanları ve bazen Müslümanları aldatmak isteyenler kendilerini hacı çocukları, hoca çocukları diye anlatarak, tanıtarak Müslümanların kendi batıllarına itimat etmesini isterler. Veya Müslümanlara itimat telkin etmeye çalışır. Annenden, babandan, dedenden, sülalenden bana bahsetme. Beni ilgilendiren senin amellerindir. Ben senin soyunu, sopunu bilmem. Beni de ilgilendirmez. Soyun şerefli olanı da olmayanı arasında bir fark yoktur. Çünkü bütün insanlar aynı şekilde bir anne ve bir babadan doğar. Ve hiç kimse hepimiz insan olmamız hasebiyle kimse ben benim insani tarafım, insan olma özelliğim diğerinden daha fazladır diyemez. Çünkü bizim nazarımızda, inancımızda üstünlük ancak takva iledir. Başka bir üstünlük kriteri İslam'da yoktur. Cenab-ı Allah'ın da bunun dışında insanları diğerlerinden üstün tutmak için esas alacağı, itibar edeceği başka bir ölçü de yoktur. İnne akramakum, indallahi adqa kum. Bitti. Aranızda kerem kelimesi, kerem kelimesi sizin aranızda en kelim olan, şeref, şerefli manasına da geliyor. Yani sizin en şerefliiniz. En takvalı olanınızdır. Dolayısıyla kimse ben şu kavimdenim, ben şu ulustanım, ben şu millettenim, ben şu kadar zenginim, benim şöyle özelliklerim var gibi kendi marifetiyle sahip olmadığı hiçbir özellik onun şanı ile şerefi ile alakalı ona katacak bir tarafları yok. Şanımız, şerefimiz, haysiyetimiz, büyüklüğümüz, her şeyimiz. Takvamız ile alakalıdır. Takva da öyle bir büyüklüktür ki, onu ileri sürerek ben senden daha büyüğüm demene imkan vermez. O da takvaya aykırıdır çünkü. Çünkü kimse, kimsenin ne kadar takvalı olduğunu bilemez. Hiç kimse kimsenin takva ölçeği değildir takvayı ölçebilecek ve değerlendirecek sadece Allah'tır. Ve takva ancak Allah'a karşıdır zaten. İşte Lut aleyhisselam'ın karısı dahi kötü ameller işleyen Lut kavmi ile birlikte helak olmaktan kurtulamamıştır. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah iki insan türüden bahseder vellezî haleqakum feminkum kafir ve minkum mu'min. Bitti. Sizi yaratan odur. Bir kısmınız kafirdir, bir kısmınız da mü'mindir. O kadar. Üçüncü bir kısım yok. Münafık da iki kısımdan birisine aittir. Bizim için, bizim gördüğümüze göre münafık Müslümanların amelleriyle amel ettiği için, Müslüman davranışlarıyla davrandığı için, biz onu Müslümanlar kategorisinde değerlendiriyoruz. Cenab-ı Allah da onun hakikatte kafir olduğunu bildiği için, kafirler arasında değerlendirir. Yani münafık türüne ait ayrı bir muamele, özel bir hukuk, özel bir statü yok. İki tane hukukumuz var, müminler için mevzu bahis olan kısmı ve kafirler için mevzu bahis olan kısmı. Münafık da Müslümanlarla beraber olduğunu gösterdiği için onlara ona Müslümanların hukuku uygulanır. Bakın, Müslüman gözükmenin dahi faydası var ha. Müslümanların haklarından istifade ediyor. Ya hakiki iman ederlerse dünyada da faydası da görürler, <gülüyor> ahirette de görürler. <gülüyor> ee, diyeceksiniz ki bu durumla münafıklar acaba daha mı karlıdır? Hayır. Onlar küfürlerine bir de Müslümanları aldatmak günahını ekledikleri için bir de böyle yapmak suretiyle Allah'ı da aldatacaklarını zannedecek kadar gafil oldukları için bu iki vebal onları kafirlerden daha beter eder. Bunun için Cenab-ı Allah İnnel asfeli minen buyuruyor. Münafıklar, cehennemin en alt basamağında, mertebesindedirler. Onlara da hiç kimse yar ve yardımcı olamaz. İşte gelelim, geçen dersimizde ayetler, kerimelerden kaldığımız yerlere devam edelim. Diyor ki, 61. ayet-i kerime, Falenma caa al O gönderdiğimiz elçiler, rasuller Lut ailesine gelince. "Kâl innakum kavmun Lut aleyhisselam da tanımadı onları. İbrahim aleyhisselamın tanımadığı gibi. Dedi ki: Ya siz Tanımadığımız bir topluluksunuz. Kimlersiniz? Kimsiniz? Kalu Belci'nake bime kânû fîhiyen terû Hayır biz zannettiğin gibi tanınmayan kimseler değiliz. Aslında sen bizi iyi tanırsın. Niçin geldiğimizi sana söyleyelim. O zaman kim olduğumuzu da anlarsın. Hayır diyorlar. Biz sana Onların yani senin kavminin hakkında tartıştıkları şüphe ve tereddüt ettikleri şeyi getirdik. Azabı getirdik yani. Onlara azap etmek üzere geldik. Abone yarabbim. Ve eteynake bil haqqi ve inna lesadikun. Biz sana hak ile geldik. Ve muhakkak biz çok doğru Söyleyenleriz. Onlar helak edilecek. Yerleri alt üst edilecek. Yaşadıkları şehirler Ters üst edilecek. Tepetaklak olacak. Yani Yani ...şehirleri için kıyamet kopacak. Her şey... alt üst olacak. Onun için... ...fe esri bi ehlike... ...bi kıt'ın minel leyli. Aile halkınla... ...gecenin bir bölümünde git, yürü. Yola koyul. Aile halkını... ...yanına al... Gecenin bir vaktinde ve yola koyulur. Ve sen ailenin arkasından yürür. Kur'an-ı Kerim bize edep de öğretiyor. Yol adabı, yolculuk adabı. Korulmaya muhtaç olanlar, Koruyucuları tarafından önden gönderilir ve o onları arkalarından gelecek tehlikelerden korur. Eğer ön tarafta tehlike varsa o takdirde kendisi önlerine geçer. Demek ki yolculuk yaptığımız zaman hele ben tek başıma bir yoluma bakayım falan arkadayım öyle değil. Kiminle yolculuk yaparsanız yapınır. Daima yol arkadaşlarınızın selameti için, yoldaki muhtemel tehlikelere karşı korunmaları için, herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamaları için dikkat edeceksiniz. Yüce Peygamber Bakır ne diyor? Aleyhissalatu vesselam. Sîruh biseri azafukum Allah Kafiledde en zayıf kimse nasıl yürüyebiliyorsa onun adımına uygun adımlarla yürürüz Hızlı giderseniz ya onu geride bırakırsınız veya size yetişmek için canını dişine takacak yorulacak Şu nebevi merhamete bakınız. Bu merhamet bize sünnet telkin ediyor. Siz de buna uyun diyor. Ve böylelikle biz buna uyduğumuz zaman otomatik olarak o merhametin bir parçası bize de intikal ediyor. Çünkü bu merhametle hareket etmeyi emreden o yüce Resul, Sebeple dediğim gibi zayıflara, güçsüzlere merhamet. Ne kadar da muhtaç günümüzün insanı merhamete. Başkalarına şefkat etmeye. Başkalarının zayıflığını hesaba katarak kendisini ona göre ayarlamaya. İşte burada kocaman bir sefer bir yolculuk adabına ne var? Ciddi bir işaret var. Ve sizden hiçbir kimse arkasına da dönüp bakmasın. Çeşitli sebepleri ve hikmetleri var. Olur ki Birileri vah vah der. O zalimlere acır. Bu da o mümin için bir felaket olabilir. Olur ki o azabı göreceği vakit görecek olursa dehşete kapılır. Kendisine zarar gelebilir. Ve buna benzer çeşitli hikmetler. Ve emrolunduğunuz yere de devam edip gidiniz. Ayet-i Kerime'den aynı zamanda mümin eğer günahların işlendiği ortamlarda ise ve o ortamlardan uzaklaşma imkanına sahipse, Orada kalmayıp uzaklaşması, hicret etmesi gerektiğini de gösteriyor. Çünkü Lut Aleyhisselam ben Rabbime doğru hicret ediyorum demişti. O bana hidayet edecektir. beni Bana doğru yolu gösterecektir. Burada da onun gösterisini yani vakasını görüyoruz. Lut Aleyhisselam Kavmiyle birlikte Allah'ın emir ve irşadıyla hicret ediyor. Onlardan ayrılıyor, onları terk ediyor. Peygamberler Allah'ın emri gelmeden böyle bir harekette bulunmamışlardır, bulunamazlar. Yunus Aleyhisselam böyle bir şey yapacak oldu. O da... Kendisine göre kavminin iman etmeyeceği kanaatine ulaştı. Yunus suresinde görülmüştür. Ulaştı ve gitti Cenab-ı Allah hemen onu sıraya çekti ifade yerinde ise. Niçin bizim emrimizi almadan kavmini bırakıp gittin diye balığın karnına kadar yolculuk yaptı? Ama bizler için durum böyle değildir. Biz içtihad ederiz bu gibi durumlarda. Çünkü bizim elimizde buradan göç et, burada kal diye şer'i bir delil özel olarak olamaz. O halde kendi durumlarını müminler kendileri takdir edeceklerdir. Veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında olduğu gibi hicret ediniz. Diyecek bir otorite olacak Müslümanlara. Meşru bir otorite. O zaman o otoritenin emri yerine getirilecektir. Yani veliyül emr dediğimiz. Bir yerde diyelim ki İslam devleti var. Ve İslam devletinin idarecisi var. İslam devletinin idarecisi diyor ki Ey küfrün hükmü altında, baskısı ve zulmü altında yaşayanlar. Haydi hicret edin. Benim diyarımda güven altında yaşarsınız. Bu bir. İki, Ashab-ı kiramın Mekke'deyken, çok ağır bir zulmün altından, en azından bireysel olarak İslam'ı yaşamalarına müdahil olmayan, onlara din özgürlüklerini bugünkü tabirle tanıyan, hicret şeklindeki yani tehlike ve zulüm yurdundan, eman ve güvenlik yurduna hicret etmek şeklinde de bir hicret mevzu olabilir. Yani Müslüman dinini çok zor yaşadığı yaşamakta zorlandığı bir yerden daha rahat yaşayabileceği bir yere dinini daha az külfetle ve daha yoğun bir şekilde yaşayacağı bir yere yaşayabileceği bir yere hicret etmesi de vaziyete göre efendim Müstehaptan farza kadar, vacibe kadar geçer. İşte hicretler yalnız Peygamber Efendimizin hayatında değil. İbrahim Aleyhisselam hicret etti. Gördüğümüz gibi Lut Aleyhisselam hicret etti. Efendim, e, ve buna benzer Musa Aleyhisselam hicret etti. Birçok peygamberin hayatında hicret hadisesini görüyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinin mahiyeti ise onlardan farklı değil, onlardan görkemli, farklı, değişik etkileri çok daha uzun, çok daha kalıcı olmakla birlikte esas mahiyet burada şu. Esas mesele, esas mesele Müslüman'ın İslam'ı yaşamak noktasındaki hassasiyeti. İslam'ı, İslam ahkamını, İslam dinini daha çok yaşamanın daha rahat yaşamanın Allah'ın dinini daha geniş boyutlarda kendi nefsine, ailesine ve coğrafyasına, insanlarına daha geniş uygulama imkanının bulunabileceği daha rahat yerlere hicret her zaman için teşvik edilmiştir. Niçin? Çünkü İslam akidesi yere bağlı, mekana bağlı bir akide değildir. Allah kainatın her yerinde, dünyadan bahsetmiyorum bakın. Kainatın neresinde olursa olsun Cenab Allah Vahid ve Ehaddir. La ilahe illallah her yerde geçerlidir. Nereye giderseniz gidiniz yerine getirmek, uygulamak zorunda olduğunuz tek bir şeriat vardır. Resulullah Aleyhissatu getirdiği İslam şeriatidir. Bu şeriatın hükümleri Türkiye ile Arabistan, haberim söyleyeyim Arabistan ile Hindistan Hindistan ile Almanya arasında farklılık göstermez. Amerika ile Rusya arasında farklılık göstermez. <gülüyor> Rusya'da uygulayacağımız şeriat da aynı şeriattır. Amerika'da uygulayacağımız şeriat da aynı şeriattır. Gelecek o günler gelecek Allah'a düzgün. Hiç merak etmeyin. Elverir ki biz bu davanın sahibi olmakta tereddüt göstermeyelim, taviz vermeyelim. mesela bu. Rabbim o dibo günlerde gösterir. Biz görmesek çoluğumuz çocuğumuz görür. Hiç sorun değil. Çünkü Cenab-ı Allah nurunu tamamlayacağını vaat etmiş bulunuyor. Kafirler hoş görmese bile. Müşrikler hoş görmese bile diyor. Allah nurunu tamamlayacaktır. Ve dû haythu ve emr olunduğunuz yere gideriz. Ve kadaynâ ileyhi zâlike'l ve biz ona şu emri verdik, hükmettik. Dedik ki enne dâ birahâ ula'i maktuğum musbahîn. Bunların ardı arkası onlar sabaha erişir erişmez kesilmiş olacaktır. O kadar kısa var. Sabah da olmadan sabahın doğuşu tamamlanmadan sabaha erecekleri vakit ...kökleri de kazanmış olacak. Kafirler, zalimler ve onların... ...üzerinde titredikleri ve kendisiyle nemalandıkları... ...nizamları ve sistemleri... ...er veya geç çöker. Başta derse başlarken söylediğimiz gibi... İnnal Bağtılı, kana zehuk. Bağtıl, can çekişe çekişe yok olur. Zehuk, mibalaga kipidır. Onun için can çekişe çekişe diyoruz. Hızlı gider üstelik. Hem canını zor teslim eder, hem hızlı gider. Bazen görürsünüz birisini bir anda bir iki hırlar ondan sonra ölü gider. Zannedersiniz ki çok temiz bir ölüm. Fakat o bize birkaç saniyelik veya birkaç dakikalık görülen hırıltıda... ...o zaman zarfında onun eğer günahkarsa tabi... ...cezayı hak eden, ruhu zorla çıkanlardan birisi ise... O bize birkaç saniyelik gibi görülen belki, daha az daha fazla çok önemli değil, o kısacık zaman onun için bitip tükenmek bilmeyen bir azattır. Ve biz bunu göremiyoruz. Ne diyor ayet-i kerimede? Felevle incuntum gayra medinin. Eğer siz gerçekten ölümden sonra... Tekrar hesaba çekilmeyecek olsaydınız, o can çekişen kimse canını verdiği zaman çıktıktan sonra canını geri çevirmeniz gerekirdi. Ona canını tekrar geri vermeniz ve onu canlandırabilmeniz gerekirdi. Bunu yapamıyorsunuz diyor. Ve orada Cenab-ı Allah takva sahiplerinin ölüm esnasında karşı ve sonrasında karşılaşacakları hal ile Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ölüm esnasında karşı karşıya kalacakları halleri çok üstesinden bir şekilde Cenab-ı Allah gaybı biliyor çünkü. Neler çekerek, kimin neler çekerek, kimlerin de hangi nimetlerle canlarını <gülüyor> verdiklerini anlatıyor. İşte dedik ki biz ona şu emri verdik ve bildirdik. Ey not! Senin şu kavmin var ya Sabaha erişir erişmez, bunların da kökü ardı arkası kesilmiş olacaktır. Müjde geldi. Fakat bu arada Lut Aleyhisselam'ın önünde casus var. Karısı. Kavmine haber ulaştırdı. Sizin istediğiniz, aradığınız gibi benim evime yakışıklı genç delikanlılar, misafir geldi. Aradığınız bunlar değil mi? Haydi gelin diyor. Ya Onun için Cenab-ı Allah Lut Aleyhisselam'ın hanımı ile Nuh Aleyhisselam'ın hanımı hakkında Kânetâ tahta abdeyni min ibadina فَخَانَتَهُمَا buyuruyor. O iki kadın İki salih bin iberdine salihayni فَخَانَتَهُمَا O iki kadın bizim salih iki kulumuzun nikahı altındaydılar. Ama onlar kocalarının davalarına hainlik ettiler. Lut Aleyhisselam'ın işte hanımının hainliği bu Yoksa haşa ...namus ve iffetleri bakımından bir şeyler da hainlik değil buradaki. Davalarına hainlik ettiler. Bu aslında daha büyük. Fakat Peygamberin şanını öbür türlü zedeler. Hemen casus ok etti. Ondan sonra Nud Aleyhisselam'ın o pislikler arkasından koşan kavmi geldiler ve geldi ahlü'l-medineyi istibşirum. O şehir halkı müjdeleşerek geldiler, sevinerek geldiler. Tefsirlerin bize bildirdiklerine göre Lut aleyhisselamın kavmi bugünkü Lut gölünün çevresinde Sedum, Gomora ve benzeri 3-4 şehir daha 6 önemli büyük şehir merkeziymiş. Birbirlerine yakın olan bu şehirlere Lut aleyhisselam peygamber olarak gönderilmişti. Ve bunlar bu şekilde ayet-i kerimelerde anlatıldığı şekilde helak ediliyorlar. Bunu haber alınca diyor o şehir halkı sevinerek geldiler. Kâlu kâle inne hâ ulâ Fala تَفْضَحُونَ <tefdahun> Peygamber bakın ne diyor. Bunlar benim misafirim. Ne olur beni rezil etmeyin diyor. Ne olur yapmayın diyor. Beni rezil etmeyin. Beni mahcup etmeyin. Beni utandırmayın. Bunlar benim misafirim. Dolayısıyla ben onları size karşı korumak isteyeceğim. Siz de bu işten vazgeçin diyor. Vetekullaha <gülüyor> Allah'tan korkun ve beni mahcup etmeyin, rezil düşürmeyin. Yine aynı bakın. Kalu <gülüyor> e Dediler ki biz sana Başkalarıyla oturup kalkmayacaksın demedik mi? Başkalarıyla oturup kalkmayı sana yasaklamamış mıydık? Dememiş miydik başkalarıyla oturup kalkma diye? "قال هؤلاء بناتي إن كنتم فعلين" Aleyhisselam onlara doğruyu gösteriyor. Bakın, eğer siz gerçekten bu arzunuzu doğru yoldan karşılamak istiyorsanız, işte benim kızlarım. Kızlarım derken kendi kızları değil. Kendi kızları iki tanedir, üç tanedir. Koca bir şehir halkına onları teklif edecek durumu yok. Böyle bir işin mantığı olmaz zaten. Onun için bazıları maazallah çok aşırı yüzsüzlük ettiler. İşte söylemeye gerek yok. kızlarını peşkeş çekmiş falan filan. Böyle saçmalık olacağız. Bir peygamber, kavminin babası hükmündedir. Onun için sizin hanımlarınız var, evliyseniz hanımlarınız var, değilseniz evlenen helaliyle. allah Teala, o fıtri ve cinsel ihtiyacını erkekler erkeklerden, kadınlar kadınlardan karşılasın diye yaratmadık. Bu yanlış diyor. Eğer diyor bu ihtiyacınızı fıtri bir ihtiyaç, İslam öyle bir ihtiyaç yoktur. Bu ihtiyaç nereden çıktı? Kökten Hayır öyle bir şey demiyor İslam. Vardır. Yemek içmek gibi. Nasıl ki her önümüze gelen her şeyden yemiyorsak evlilikte böyledir. Cenab-ı Allah bu mevzuda bu işin meşruiyet sınırlarını tespit etmiştir ortaya koymuştur. İşte Nud Aleyhisselam'ın da onlara irşadı budur. Eğer yapacaksanız böyle yapın eşlerimiz Eşleriniz var veya evlenin diyor. <gülüyor> Ömrün hakkı için ey Muhammed onlar öyle bir sarhoş Gidiler ki körlükleri içerisinde kaybolup gitmişlerdi. Veya Lut aleyhisselamın kavminden hemen sonra Peygamber aleyhisselatü selama ve onun kavmine hitap ediliyor. Onun hakkında konuşuyor. Yemin olsun ey Muhammed senin kavmin de o Lut kavmi gibi <gülüyor> sarhoşlukları içerisinde körelip gitmişler. Nasıl Lut kavmi böyle Allahü Teala'nın insan fıtratında yarattığı ihtiyacı karşılamanın yolunu bulmakta şaşkın idiyseler. Senin kavmin de yine insan fıtratının bir ihtiyacı olan inancının doğru yolunu bulmakta, doğru istikametini bulmakta o şekilde şaşırmışlar. Ve kör kütük kalmışlar. ...doğru yolu bulamamaktadırlar. Putlara tapıyorlar. Putlardan hareketle... ...kendilerine... ...putçu bir şeriat oluşturuyorlar. Putçu bir hukuk sistemi oluşturuyorlar. Putçu bir siyaset geliştiriyorlar. Şirke dayalı bir siyaset. Onun için... ...Peygamber aleyhissalatü vesselamın... ...hayatına yemin edilerek kavminin durumu ile Lut aleyhisselamın kavminin durumu arasında ilişkilendirilmesi şeklindeki müfessirlerin açıklamaları doğrudan bu yemin Lut kavmi hakkındadır denmesine göre şahsen acizane anlayışıma göre daha uygun geliyor. Yani Lut kavmi ne kadar sapık idiyse senin kavmin de aynı şekilde doğru yolu şaşırmış, kaybetmiş, kör, kütük olmuş, doğruyu göremeyen batıl içerisinde yüzen zavallı bir kavimdir demiş oldu. Ondan sonra yine Lut Aleyhisselam'ın çektiği azaba işaret ediliyor. Niçin? Senin kavmin kördürler. Onlar böyle helak edildi kavmin de kendisine dikkat etsin. Onların işi bitti ama kavminin daha elinde fırsat var. Demek için onların felaketleriyle, felaketlerin anlatılmasına devam ediliyor. فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ Şuruk vakti, güneşin doğuşu esnasında o büyük çığlık, azap çığlığı onları yakaladı. Bir çığlıkla helak edildiler. Öyle ister beş şehir ister on şehir hiç fark etmez. İstersene koca bir devlet. Helak vakti gelmişse onun helak edilmesi için öyle çok fazla bir şeye gerek yok. Bir çığlıkla koca şehirler yerden, diplerinden, köklerinden sökülüyor. Semavata kaldırılıyor yukarılara. Cebrail aleyhisselam onları bu şekilde ters yüz ediyor. Ve üzerine iniyor. İşte burada Yetmiş dört amin Allahümme amin. Fe cealne aliyye sâfila. Bunun neticesinde biz onun yukarıda olan kısımlarını altına getirdik. Yani üstünü altına getirdik. Kalktılar ters çevrilip yere indirildiler. Ve emtarnâ aleyhim hicâraten min sijil. Bir de pişmiş çamurdan üzerlerine o şehrin üzerlerinin üzerine pişmiş çamurdan da bir yağmur yağdırdık. O çamur yağmuru onları helak etti. İnne fî zâlikele âyâtin lilmutevessimî Şüphesiz ki bunlarda... Feraset sahibi kimseler için açık kesin belgeler ve deliller vardır. İbret alanlar için deliller vardır. Tefekkür edenler için deliller vardır. İbret nazarıyla olayı bakıp görecekler için deliller vardır. Mütevessim, feraset sahibi. Feraset sahibine gördüğü ve bildiği olaylardan doğru sonuçlar çıkartarak bilmediği veya herkesin çıkartamadığı neticelere ulaşabilen kimse demektir. Yani bakın bildik bir olay ne? Lut aleyhisselam kavminin helak edilmesi. Bundan çıkacak sonuç ne? Biz de böyle yaparsak biz de helak olacağız. Bu sonucu çıkartamasan, çıkartamayanlar kimlerdir? Ne denir onlara? Gabil, ahmak, gerizekalı, debil, aynen. Bu sonuçları çıkartamıyorsan çıkartamıyorsa bir kimse, o kişi ahmak demektir, bu Ve innehâ lebi sebilin mukîm. Ve onların o şehirleri var ya devamlı gidip gelinen bir yolun üzerindedir. Öyledir. Eskiden beri Araplar Şam'a giderken Lut kavminin ve Hicr ashabının helak edildikleri yerlerden yakınlarından gider gelirler ve bunları görürlerdi. İnne fi zâlike le âyetel lil Şüphesiz bunda Müminler için bir ayet vardır, ibret vardır, delil vardır. Böylelikle mütevessimî ile müminin aynı şeydir. Yani müminler ancak tevessüm edebilirler bu gibi hadiselerde. Veya tevessüm ederse mümin olurlar. Bunlar birbirlerinin lazımıdır. Yani bir ötekini gerektirir. Heh, aynen Feraset sahibi olursan ibret alırsın. İman edersin. O ibret seni imana götürür. Mü'minsen yine ibret alacaksın. Bu şekilde ediyor. Ve in kâne ashamul eyketi zalimin. Bir de eyke ashabı. Orman demektir Eyka Orman veya sık ağaçlık dalları birbirine geçmiş ağaç veya bir görüşe göre de Eyke özel bir şehir halıdır. Her ne olursa olsun bunlar Şuayb Aleyhisselam'ın kavmiydiler. Şüphesiz diyor Eyke Ashabı sık ağaçlık diyelim veya Eyke şehrinde yaşayanlar zalim kimselerdiler. Daha onlardan söz edilir edilmez Allahü Teala onlara zalim vasıflarını veriyor. Demek ki çok hemen daha hiç zalim vasıflarıyla ön plana çıkıyorlar. Aman Ya Rabbi Rabbim bizi iyiliklerimizi ön plana çıkarsın ve müminlerin Allah nezdinde şahitlikleri muteber olanların nazarında Amin. iyilikleriyle haklarında şahitlik edileceklerden eylesin. Amin. Yoksa böyle inna ashabal ayke lzal ve in kana ashabul Çok yani çok alette büyük alette yani reddedilemez bir şahadettir. Alete bir şahadettir. Fente qanna minhum biz onlardan intikam aldık. Niçin? Zalim oldukları için. Çünkü Cenab-ı Allah zalimin zulmünü yanında bırakmaz. Onlardan intikam aldık. Ve innehumâ lebi imamin mubin. Yani onlar şüphesiz apaçık bir yol, besbelli bir yol üzerindedirler. Giden gelen gidilen gelinen, işlek bir yol üzereydiler. Bir görüş bu. Apaçık bir yol üzereydiler. Dolayısıyla bunların durumu da, akıbeti de, tarihi de, şehirleri de Kur'an'ın ilk muhatapları için bilinmeyen bir şey değildi. Kur'an onu şey diyordu. Bundan sonra da sureye ismini veren Hicr ashabından bahsediliyor. Kısa bir fasıladan sonra uğranan.